Allah'a adanmış gençlikler 3. Ebu Hanzala Allah'a subhanehu ve Teala hamd, Resulüne salat ve selam olsun. Gençlik çağından ve bu dönemin alemlerin Rabbine adanmasından konuşmaya devam ediyoruz. İnsanın üç dönemi vardır. Bu dönemlerin ilki olan çocukluk döneminde, Allah subhanehu ve Teala katında mesul değildir. Yaşlılık ise zorunluluklar dönemidir. Yaşlılık, iradeyle seçilmiş bir yaşam değil de, gençlikte tercih edilmiş yaşam tarzının devamı niteliğindedir. İnsanı eşrefi mahluk yapan da, esveli safiline düşüren de gençlik dönemidir. Gençlikte insanlar, üçüncüsü olmayan iki hayatta karşı karşıyadır. Ya gençliği Allah'a subhanehu ve Teala adayacaktır veya şeytana. Ya Rabbine kul olacaktır ya da dinara, dirheme, kadifeye. Çünkü rahmani ve şeytani tercihler, İnsanın mesul olmadığı çocukluk dönemi ya da zorunluluklarının tercihleri belirlediği yaşlılıkta değil, gençlikte de anlamlıdır. Bundan olsa gerek, küfür, gençleri ifsad ediyor. Küfür patentli ürünler, sapık ve küfri ideolojiler, ahlaki tercihler, tüketim, eğlence vesaire hep gençleri zehirlemeye yöneliktir. Allah subhanehu ve Teala bir kavim için hayır diledimi, onların gençlerine hidayet eder. Çünkü hakkın ikamesi güce muhtaçtır. Gençler, hakkın ikamesi için gerekli olan güç ve cesaret potansiyelidir. İslam tarihi, adanmışlık tarihidir. Kadını, çocuğu, genci ve yaşlısıyla, Allah'a subhanehu ve Teala cennet karşılığında satılmış tablolarla süslüdür sicil kaydınız. Bugün gençliğini Rabbine adamaya talip bir nesil var. Allah'a hamdolsun. Önceki yazımızda belirttiğimiz gibi, Gençliğini Allah'a adamış ve Allah'ın adaklarını kabul ettiği genç sahabeler vardır. Onlar bu özelliklerle süslenince netice aldılar. Adlarına ayetler ve Allah onlardan razı olduğunu beyan etti. Bugünün gençlerine düşen geçmişteki emsallerini tanıyıp onları taklit etmek, onların süslendiği özelliklerle süslenmektir. Onların en belirgin vasfı Rablerini tanıyor olmalarıydı. Rablerine O'nun isim ve sıfatlarıyla kulluk ettiler. Her şey onlara hizmetkar oldu. Fıtratlarında yaratılmış duygular, Allah'ın şer'i ayetleri ve Kainat kitabıyla terbiye edildi. Hissettikleri her şey, kulluk yolunda onları bir adım ileri taşıdı. Bu yazımızda ikinci özelliklerini ele alacağız. 2- Allah Resulüne olan sevgileri ve bağlılıkları Sahabe gençleri, Allah Resulünü sallallahu aleyhi ve sellem yürekten sevmişti. Bu sevginin menbaı Allah sevgisiydi. Onlar Rablerini tanıdıkça, onun isim ve sıfatlarını müşahede ettikçe sevdiler. Karşılarında Allah'ın isim ve sıfatını itikadında, ahlak ve yaşantısında en güzel temsil eden insanı buldular. O Allah Resulü'ydü. O sallallahu aleyhi ve sellem adeta Allah'ın kitabıydı. İşte kul denilecek tüm sıfatlar onda mevcuttu ve onlara, Rablerini en güzel şekilde tanıtıyordu. Onunla olmak, onun sohbetiyle müşerref olmak demek, Allah'ı daha iyi tanımak, ona subhanehu ve Teala yakınlaşmak demekti. Nasıl sevmeyeceklerdi onu? İnsana Rabbini tanıtan bir kişi sevilmez miydi? Onu seviyorlardı. Çünkü onunla sallallahu aleyhi ve sellem anlam bulmuştu hayatları. Sokak aralarında, eğlence meclislerinde, içki ve zina, Kov kahramanlık gösterilerinde heba olan bir gençlik vardı çevrelerinde. Kimsenin değer vermediği ve günümüzde olduğu gibi sorun kelimesiyle anılan gençler. Oysa Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlara değer veriyordu. Onları en mühim görevlerde istihdam ediyor, onları kitap ve hikmetle ihya ediyordu. Emsalleri sokakları aşınlarken onlar Allah yolunda at koşturuyordu. Emsalleri kimse beni anlamıyor, her şey beni bunaltıyor her şey beni sıkıyor bataklığında yüzerken onlar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber Allah'a subhanehu ve teala kulluk ve taudlardan içtinab etmek gibi ulvi bir hedef için yaşıyordu. Emsalleri ecdatlarının olmayan kahramanlık hikayeleri ve hurafelerle mutlu oluyorken onlar İbrahim'i, Musa'yı, İsa'yı ve kendileri gibi adına Kur'an inen gençleri öğreniyordu. Emsalleri Falan canın kızı, iki çocuk, deve şeklinde sıralarken hedeflerini, onlar tüm yeryüzünde İslam'ın hakim olacağı noktayı hedefliyordu. Nasıl sevmesinler Allah Resulünü? Emsalleri şer, zillet ve cahiliye içinde heba olurken, onlar hayır, izzet ve İslam'la abad oluyorlardı Allah Resulünün yanında. Onların Allah Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem olan sevgisi, lidere bağlılık, veya grup taasubu menşeli bir sevgi değildi. Böyle bir sevgi insanı ancak zelil kılar, kendi gibi kul olana kul yapar. Onların sevgisi rahmani bir sevgiydi. Allah'ı sevdikleri için Resulünü sevmişlerdi. Onlar bu sevgiyi Allah Resulünden sonra aynı misyonu yüklenenlere de devam ettirdiler. Onları Rablerine yaklaştıran, hayırla aralarında vesile olan anlamsız bir hayattan kurtarıp, İslam gibi ulvi bir davaya adanmayı sağlayan, herkesi aynı şekilde sevip bağlı kaldılar. Örneklerimize bir göz atalım. Sahabenin en gençlerinden olan Enes radıyallahu anla başlayalım. Adamın biri Allah Resulü'ne "Kıyamet ne zaman?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Sen onun için ne hazırladın?" diye cevap verdi. "Hiçbir şey. Ancak ben Allah'ı ve Resulünü seviyorum." dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sen sevdiklerinle berabersin dedi. Sen sevdiklerinle berabersin sözüne sevindiğimiz kadar hiçbir şeye sevinmemiştik. Enes ben Resulullah'ı, Ebubekir ve Ömer'i seviyorum. Onlara olan sevgimden dolayı onlarla beraber olmayı umuyorum. Buhari, Müslim. Bu rivayet üzerinde düşünmeli genç kardeşim. Bunu rivayet eden Enes radıyallahu an henüz çocuk yaşta Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem hizmetine verilmişti. Emsalleri sokaklarda oyun oynayıp çocukluğunu yaşama, gençliğin keyfini çıkarma aldatmacasıyla meşgulken, o Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem hizmet ediyordu. Onun suyunu taşıyor, ayakkabılarını koyuyor, ihtiyaç için çıktığında temizlik malzemesi elinde, onun peşinde dolanıyordu. Ki o ne şerefli bir hizmet, ne şerefli bir takipti. O Allah Resulü'nü, Ebu Bekir'i ve Ömer'i seviyordu. Ve Resulü'nün sevgisinin insanı onunla beraber yaptığını duyunca, hiç sevinmediği kadar sevinmişti. Ebu Bekir ve Ömer'i de radiyallahu anhum seviyordu. Çünkü Allah Resulü'nden kimi, neden sevmesini gerektiğini öğrenmişti. Allah için. Onu hatırlayıp onun dinine hizmet eden ve ona kulluk etme yollarını açan herkesi, Ebu Bekir ve Ömer radiyallahu anh peygamber değillerdi ama, onlar da aynı görevi görüyordu. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem gölgesi gibiydiler. Mallarıyla, canlarıyla, onun etrafında etten duvar gibi duruyorlardı. Onlar konuşmuyordu. Zaten Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem olduğu bir ortamda nasıl konuşacaklardı? Ama duruşları ve yaşantılarıyla olması gerekeni insanları hatırlatıyorlardı. İşte sahabe, Allah Resulü'nü sallallahu aleyhi ve sellem sevdiği gibi, hayatında da vefatından sonra da Ebubekir ve Ömeri radıyallahu anhum hep sevmişlerdi. Talha bin Bera radıyallahu an Medine'de yaşayan gençlerdendi. Allah Resulü ile sallallahu aleyhi ve sellem yolda karşılaşmış ve onun ayaklarını öpmüştü. Ey Allah Resulü, bana istediğini emret. Sana isyan etmem demişti. Yaşı küçük olunca Resulullah şaşırdı. Denemek için git babanı öldür buyurdu. Hemen yola koyuldu. Allah Resulü, dön, ben akrabalık bağını koparmak için gelmedim, dedi. Taberani. Daha önce Muaz bin Cebeli radiyallahu yazmıştık. 18'li yaşlarda İslamla tanışan ve Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem en önemli görevlerde istihdam ettiği genç. Öyle ki, ona ehli kitabın yoğunlukta olduğu Yemen'e muallim ve davetçi olarak yollamıştı. Buhari, İbni Abbas'tan radiyallahu rivayetle, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ı dört kişiden öğreniniz buyurdu. Bunlardan biri de en gençlerinden olan Muaz'dı, Buhari. Abdullah bin Amr'dan radiyallahu an rivayetle. Muaz'ı Muaz yapan Allah Resulüne olan sevgisiydi. Bu öyle bir sevgiydi ki Allah tarafından kabul edilmiş, Allah ve Resulünün sevgisi olarak ona geri dönmüştü. Zaten sevginin en büyük mükafatı da buydu. İnsanın sevgisinin kabulü ve Allah ve Resulünün insanı sevmesi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Muaz'ın radıyallahu an elinden tuttu ve Vallahi ben seni seviyorum ey Muaz! Her namazdan sonra şu sözleri söylemeyi bırakma. Allah'ım seni zikretmem, şükretmem ve en güzel şekilde ibadet etmem için bana yardım et. Ebu Davud Nesai henüz 20'li yaşlarında bir genç, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem elinden tutuyor ve ben seni seviyorum diyor. Bu ne büyük şeref. Bir diğer genç, Ali radiyallahu anh'tı. O en tehlikeli günlerde Allah Resulü'nün yanında bulunmuştu. Canını Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem uğruna feda etmeye göze almış ve sonunda ölüm olacağı ihtimali de olsa suikast yatağına yapmıştı. Onu tanımayan, İsmi duyduğunda yüreğinde sevgi ve saygı oluşmayan bir Müslüman var mı? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, henüz yirmili yaşlarda olan bu gence, seni ancak mümin sever ve sana ancak münafıklar buz demiştir. Müslim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, onu Medine'ye vali olarak bırakıp savaşa çıkıyordu. Ali, ey Allah Resulü, beni kadın ve çocuklarla mı bırakıyorsun? dedi. Allah Resulü, sen Musa'nın yanında, Harun neyse, benim yanımda o mertebede olmak istemez misin? Ancak benden sonra Nebi olmayacaktır, buyurdu. Buhari, Müslim. Bu nasıl bir şereftir? Tebuk gibi Kur'an'ın zorluğunu ve meşakkatini tescil ettiği bir sefere, bu ne iştiyak ve bu ne şerefli bir övgü. Musa aleyhisselam için Harun aleyhisselam neyse, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem için de, Ali radıyallahu an odur. Tek fark, Ali'nin radıyallahu an nebi olmayışıdır. Ali genç yaşında Ali yapan ne acaba? Sehbin saat radıyallahu an anlatıyor. Allah resulü hayber gününde şöyle dedi: Bu sancağı yarın bir kişiye vereceğim. Allah onun elleriyle fetih nasip edecek. O Allahı ve resulü sever. Allah ve resulü de onu sever. İnsanlar gece boyunca bu meseleyi konuşmuştu. Sabah olunca Allah Resulü'ne gittiler. Her biri o kişi olmayı umuyordu. Allah Resulü, Ali bin Ebi Talib nerede? diye sordu. Muttefekun Aleyh. O şahıs Ali radiyallahu anh'dı. Sahabenin gençlerinden Ali. Bu rivayet bize Ali'nin radiyallahu anh, güzelliklerinin ve adanmışlığının sırrını da veriyor. Allah ve Resulü'nü sevmek. Tarihe ismini yazdırmış bir diğer genç, Zannediyorum sahabe ve fedakarlık denilince ilk akla gelenlerden biri de Mus'ab bin Umeyr'dir radıyallahu anh. Çocuk denecek yaşta İslam olmuş ve Allah yolunda her türlü eziyete katlanmıştı. Mekke'nin en yakışıklı ve refah içinde yaşayan genci tüm imkanlardan mahrum kalmış, bununla beraber işkencenin her türlüsünü tatmıştı. Bugün onun yaşıtları bir semtten bir semte tek başına gitmeye cesaret edemezken o, Habeşistan'a hicret etmişti. İslam tarihinin en şerefli görevlerinden olan Medine elçisi olarak yola koyulmuş, Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem hicretinden önce Medine'yi İslam'a hazırlamıştı. Evet, bir genç ve İslam devletinin temellerini atma görevi. Peki Mus'ab'ı bu kadar fedakarlık yapmaya, dünyadan ve imkanlardan yüz çevirmeye iten neydi? Aslında geçen bölümde satır aralarında bu noktaya işaret etmiştik. Yineleyelim. O Allah Resulüne selam verip onun yanına girmişti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem orada bulunanlara "Ben Mekke'de Mus'ab gibi zarif, yakışıklı ve rahat içerisinde olan başka bir genç bilmiyorum. Onun bunlardan uzak olmasının tek sebebi Allah ve Resulünün sevgisidir." buyurdu. O şahitlik Mus'ab'ı Mus'ab yapan sırı da veriyordu. O gençlerden biri de Usame bin Zeyt'ti radiyallahu anh. Henüz 18 yaşındayken Bedir asabına Rıdvan biatine katılmışlara Ebubekir ve Ömer'e radıyallahu anhum komutan tayin edilen genç kalbinde hastalık bulunanlar bu durumdan hoşnut olmamıştı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu duruma kızmış ve siz onu eleştirdiğiniz gibi babasının Zeyd bin Harise'nin emirliğini de eleştirmiştiniz. Allah'a yemin olsun ki o emirliğe uygun biriydi. Ve o insanların içinden bana en sevimli olanlardandı. Bu da Usame bin Zeyd, bana insanlardan en sevimli olanlardandır. Muttafekun aleyh. Sevgide ikinci mertebeye, kabul nimetine erişmiş bir genç. Onun Allah Resulüne olan sevgisi kabul görmüş ve o Allah Resulünün sallallahu aleyhi ve sellem en sevdiği insanlardan olmuştur. i̇bn Ömer (radıyallahu an) şöyle anlatıyor. Babam Ömer bana bir şey vereceği zaman, ondan Usame bin Zeyd'e daha fazlasını verirdi. Bu hususta babamla konuştum bana, Allah Resulü onu senden, babasını da babandan daha çok seviyordu, dedi. Gençliğini Allah'a adamaya talip kardeşim, işte örnekler, fazla söze ne hacet. Onların Allah Resulüne, sallallahu aleyhi ve sellem olan sevgisi, bu örneklerle sınırlı değildir. Onların Resulü olan sevgisini hayranlıkla ikrar etmiş, ve en azalı düşmanları dahi, ben Muhammed'in ashabının onu sevdiği kadar kimsenin kimseyi sevdiğini görmedim demiştir. Zaid bin Desyine şehadetinde Ebu Süfyan, sahabenin hiç tereddüt etmeden onun için ölecek kadar onu sevdiğini de düşmanları ikrar etmişti. Urvi bin Mesud, onların Allah Resulüne olan bağlılık ve sevgilerinden, onun huzurunda edeple duruşlarından etkilenmiş ve bunu aktararak kalminin kalbine korku salmıştı. Savaşta babası, kocası ve oğlu ölmüş olan bir kadını düşünün. Beklenen feryat figan ve veyladan eser yok. Ona ölüm haberini zikredenlere, ''Bana Allah Resulünü gösterin, onun iyi olduğunu göreyim.'' diyor. Rasulullahı sallallahu aleyhi ve sellem görünce, ''Sen iyi olduktan sonra her musibet kolaydır.'' diyordu. Siyer İbni İshak Kalbindeki sevgi inci olup dilinden kelime kelime akan şu kadın, Acaba tarih böyle bir sevgi gördü mü? Bu söz kandil olup semaya asılsa güneş doğmaktan hicap eder. Örnek çoktur. Ben gençlerden örnekleri vermek istedim. Yoksa ashabın Allah Resulüne olan sevgi rivayetleri anlatmakla bitmez. Onları ancak onlar gibi seven insanlar anlayabilir. Genç kardeşim, sevgi böyle bir şeydir işte. O dilin telaffuz ettiği beş harflik bir kelimeden çok daha ötedir. O ağızla ispatı mümkün olmayan bir haldir. Kalplerde yer edinen ve sahibini sevgili yönünde harekete geçiren bir etkendir. Sahabeler gibi, bize örnek gençler gibi. Onları Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem etrafında etten duvar kılan, onun bir sözüyle geçmişi silip geleceği yok sayarak beldelerini terk ettiren bu sevgidir işte. Gençliğin hırçınlığı, hızlılık ve menifi yönlerini terbiye eden, hatta o menfi yönleri Allah'a ve Resulüne amade ederek onları tarih yapan sevgileriydi. Bu da diğer tüm özellikler gibi sadece onlara has olmayıp herkes için geçerlidir. Onlar bu mertebelere Allah Resulünü sallallahu aleyhi ve sellem gördükleri için değil, sevdikleri için ulaştılar. Allah Resulünü sallallahu aleyhi ve sellem görüp onun arkasında 5 vakit namaz kılıp Onunla cihada çıkmış olmasına rağmen helak olan nice genç münafık vardı. Çünkü kalpleri bu sevgiden yoksundu. Kalp sevgiden yoksun olduğumu sevgili görmüş olmanın faydası yoktur. Dün, bugün ve yarın Allah Resulünü sallallahu aleyhi ve sellem seven her genç Allah'ın Subhanahu ve Teala fazlına mazhar olacaktır. Onların ulaştığı mertebelere ulaşacaktır. Yeter ki sevgisinde samimi olsun. Sevgi, dilin iddiası olmaktan öteye geçebilsin. İslam, her sevgi iddiasını kabul etmez. Sevgi iddia edenleri, şu ayetlerle imtihan etmiştir. De ki, eğer Allah'ı seviyorsanız, bana tabi olun ki, Allah da sizi sevsin. Ali İmran Suresi 31. Ayet Hasan-ı Basri ve Seleften bazı imamlar, bir kavim Allah'ı sevdiklerine iddia ettiler. Allah da onları bu ayetle imtihan etti. İbni Kesir Sevginin ispatı ittibadır. Seviyorum demekle sevgi ispat edilmez. Sevgi, insanın hevasına ve nefsinin isteklerine değil, sevgiliye tabi olmaktır. Genç kardeşim, sakın sevgiyi küçümseme. Nice insanın yorulmaya ulaşamadığı mertebelere, Sevgi ehli samimi ve ispatlanmış sevgileriyle ulaştılar. Dünya cenneti olan iman lezzetine bakmaz mısın? Ne acıdır ki iman edenlerin çoğu imanlarının gereğini yaşamak için çalışır, yorulur ancak imanından lezzet almaz. Oysa imanla lezzet almak ne büyük nimettir. Can bedenden ayrılmadığı müddetçe o lezzet eskimez. Çünkü o lezzetin sebebi olan iman mevcuttur. Bu lezzeti sağlayan unsur sevgidir. Enes radiyallahu an Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle rivayet etti. Üç şey vardır ki, kimde bulunursa imanın tadını alır. Allah ve Resul'ünü her şeyden çok sevmesi. Sevdiği kişiyi ancak Allah için sevmesi. İmandan sonra küfre girmeyi ateşe girmek gibi kerih görmesi. Buhari, Müslim İmanın lezzetini almak, sevgiye mebnidir. İnsan sevdikçe imanından tat alır, tat sevgisi artar. Fedakarlık, itaat, aldanmışlık sürekli artan ve sahibine huzur veren bu sevginin eseridir. Dünya ahili, asabın fedakarlığına neden çok şaşırıyordu? Bir insanın ölümü arzulaması, tek bir sözle malını, yurdunu bilinmeze doğru terk etmesini anlayamıyorlardı. Neden bir insan kurulu düzenini, yurdunu ve aşiretini hiç bilmediği bir yer için terk eder ki? Olsa olsa bunlar büyülenmiş olmalıydılar. İnsan canını bir başkasına siper yapar mıydı? Ona gelen oklar bana gelsin diye kollarını açarak oklara hedef olur muydu? Ancak bir kahin onları cinlerle etkisi altına almış olmalıydı. Hayır, Kâbe'nin Rabbine yemin olsun ki bu sevgiden başka bir şey değildi. Bir kadına sevgiyle bağlananlar dahi Aşk diye akıl almaz işler yaparken, o gençlerin Allah Resulü, sallallahu aleyhi ve sellem için yaptıklarını çok görmemeli. Seviyorum diye ölenler, öldürülenler, kendine ve çevresine sıkıntı veren, müzmin hastalıklara yakalananlar, gazete sayfaları, haber bültenleri bu garabetlerle dolu. Batıl olan ve sahibine dünyada ve ahirette hüsran olacak şeytani sevgi, insanlara bunları yaptırıyorsa, Rahmani olan ve insana huzur veren sevgi neler yaptırmaz ki? Genç kardeşim, adanmışlık önce kalpte başlar. Onu başlatan, devam ettiren, engelleyicilere karşı sabit kılan da kalp amelleridir. Bunun başında da sevgi gelir. Hayra ilk adım atmak çok zordur. Sen bu gençlik boşa gitmemeli. Ben de Musaplar, Usameler, İbni Abbaslar radiyallahu Anhum gibi Allah'a adak olmalıyım diye niyetlendiğinde şeytan ve nefes seni her yandan kuşatır. Kah işin zorluğunu, kah senin alışkanlıklarını, kah eski günahlarını hatırlatır. Sen olamazsın diye. Allah'ın rahmet ettikleri müstesna çok kişi bu aşamada takılır. Bu noktayı atlatanları yeni sıkıntılar bekler. Bu kadar yeter vesvesesi tüm kalbi kuşatır. İnsana şerrin çoğu az görünür. Fakat hayrı azla yetinmeye yatkındır. Dağlar kadar günahı Allah'ın rahmeti geniş diyerek önemsemez de iki günlük amelini Allah'ın eksikliklerden münezzeh ve her şeyin en güzeline layık olduğunu unutarak büyütür ve büyütür. Bu aşamada da bu kadarı bana yeter hilesini Rabbinin lütfuyla aşanları yeni engeller bekler. Şeytan dünyayı rahatı, lezzetleri süsledikçe süsler. Normal zamanda insanın aklına dahi gelmeyecek şehvetler ve heva insanı meşgul eder. Gözün gördüğü, kulağın duyduğu her şeyi insanı alıkoymak için kullanır şeytan ve nefis. Başlaması zor, devamı zor, sebat etmek zor. Allah'a adanmak, bir hayatta iki hayatı birden ihya etmektir. Hangi güzelliğe kolay ulaşılmış ki? Adanmışlık kolay olsun. Hangi hazine ortaya konup umuma arz edilmiş ki? Adanmışlık herkesin kârı olsun. Bu zorlukları aşacak yegane azık, Allah ve Resulünün sevgisidir. Sevgi tercihtir. Sevilenin rızasını, onun hoşnutluğunu kendi rahatına tercihtir. Şeytan ve nefsin vesveselerine karşı Rabbini ve rızasını tercih etmek istiyorsan, ki istediğin için şu an bu yazıyla meşgulsün, önce sevgiyi elde etmelisin. Daha önce de belirtmiştim, sakın o gençlerin, Hiçbiri sıkıntı duymadan gençliklerini rablerini adadıklarını düşünme. Öyle olsa, adanmışlık, nefes almak, yemek yemek gibi sıradan ve herkesin ortak olduğu bir şey olurdu. Bilakis, onlar da zorlandılar, sıkıldılar, yapamayacağız endişesine kapılıp yapamadıklarını düşündüler. Ancak sevgileriyle yola devam ettiler. Kimisi o kadar sevdi ki, ne yaparsa yapsın, hakkını veremediğini düşünüyordu. Enes'e, Radiyallahu an bakar mısın? Tarih böyle bir genç gördü mü? O ne çocukluk ne de gençlik gördü. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem yanında onun hizmetindeydi. Ama şunu diyordu. Ben Resulullah'ı, Ebu Bekir ve Ömer'i seviyorum. Onlara sevgimden onlarla olmayı umuyorum diyordu. Genç kardeşim, sevgi senin elindedir. Sen sevmek istediğin şeyi seversin. Zihin neyle meşgulse kalp onu sever. Ve kalp muhakkak bir sevgiyle hayat bulur. Çünkü sevgi hareketin esasıdır. İster hak, ister batıl olsun, hareket ve yaşamın devamı için sevgi şarttır. İnsan neyi sevmek istiyorsa onu sever. Ancak şu bir gerçektir ki, temiz olan sevgiyle kirlenmiş ve pis sevgi aynı kalpte toplanmaz. Allah sevgisi esastır. Ona bağlı ve en direk sevgi, Resulün sallallahu aleyhi ve sellem sevgisidir. Sonraki sevgiler bu iki sevgiye tabidir. Kaynağı bu olmayan her sevgi kirlenmiştir. Sahibine yük ve utançtır. Zahiri ameller sevgiye tabidir. Onun için zahiri amellerle meşgul olmak yerine, onun aslı olan sevgiye yönelmen gerekir. Allah'ın subhanehu ve Teala sevgisi, onu tanımaya bağlıdır. Buna geçen yazımızda değmiştik. Allah sevgisi ve korkusu, onu isim ve sıfatlarıyla tanıma ve o şekilde kulluk etmenin semeresidir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem sevgisi de böyledir. Onu sevmek isteyen, önce Rabbini tanımalı ve ona, onun isim ve sıfatlarıyla kulluk etmelidir. Rabbini tanıyan, ona en iyi kulluk edenin, isim ve sıfatların yaşantısında açığa çıkan en mükemmel şahsiyetin, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem olduğunu görecektir. Bu da ona olan sevgisini arttıracaktır. Resulullahı sallallahu aleyhi ve sellem gündem etmeliyiz. Meclislerimizde, evlerimizde, arkadaş sohbetlerinde o olmalı. İnsanlar gereksiz sohbetlerle bizleri meşgul ederken, hem onu sevmek hem de meclislerin kıyamet günü pişmanlık olmaması için onun anlatılmasını talep etmeliyiz. Zihin neyle meşgulse kalp onu sever. Biz kendimizi Allah Resulü'nün sevgisiyle meşgul etmezsek, şeytan bize en deni ve suflî sevgilerle meşgul etmeyi başaracaktır. Kalp sevgisiz yaşayamaz. Ya hayır ya da şer. Allah Resulü'nü sallallahu aleyhi ve sellem düşünmeliyiz. Onun siretinden bildiğimiz sahneleri canlandırmalı, orada olmayı hayal etmeliyiz. Bu, sevgiyi arttıran en güçlü etkenlerdendir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir zümrenin varlığından haber vermiştir. Biz neden onlardan olmayalım? Ebu Hureyre radıyallahu an rivayet ediyor. Ümmetimden beni en çok sevenler, benden sonra gelecek olanlardır. Onlardan biri beni görmek için tüm malını ve ehlini feda etmeyi göze alır. Müslim Sahabe onu onunla beraberliği o kadar düşünüyordu ki evlerine gittiklerinde dahi ondan ayrılmanın hüznünü hissediyorlardı. Bu konuda öyle hassas sahabeler vardı ki işin ahiret boyutunu düşünmeye başlamışlardı. Said bin Cubeyr radıyallahu an şöyle rivayet etti. Ensardan bir adam Allah Resulüne geldi. Mahzun görünüyordu. Allah Resulü ey falanca neyin var? Seni üzgün görüyorum. Adam bir şey vardı düşündüğüm ondandır. Allah Resûlü nedir o? dedi. Ey Allah'ın Resulü Biz seninle beraber oturuyor, sana bakıyor, yanına girip çıkıyoruz. Yarın sen kıyamet günü peygamberlerle beraber yüksek mertebelerde olacaksın. Biz sana ulaşamayacağız. Resulullah ona cevap vermedi. Cibril şu ayetlerle geldi. Kim Allah'a ve Resûle itaat ederse, işte onlar Allah'ın kendilerine nimet verdiği peygamberler, Doğrular ve doğrulayanlar, şehitler ve salihlerle beraberdir. Ne iyi arkadaştır onlar. Nisa suresi 69. ayet Derdi bu olan Allah Resulü'nü nasıl sevmezsin? Sen de bunları düşünmelisin. Onun sallallahu aleyhi ve sellem senin gibi gençlere iltifatlarını okumalısın. Onların yerine kendini koymalısın. O an orada olduğunu hayal etmelisin. Ve kıyamet günü Aynı iltifatlara mazhar olmak için ona, sünnetine, davasına ve bıraktığı emanete sahip çıkmalısın. Rabbine yalvarıp yakarmalısın. O yiğitlerden İbni Ömer'in radıyallahu an dua ettiği gibi dua etmelisin. Rabbim, benim meleklerini, rasullerini, salih müminleri sevenlerden kıl. Şu dünya ehlinin batıl sevgisine baksana. En deni şeyleri seviyorlar. Yapamıyorum, unutamıyorum, onsuz yaşayamıyorum. Her şey onu hatırlatıyor. Ağızlarından bu cümleler dökülüyor. Allah Resulü'nü sallallahu aleyhi ve sellem bu kadar da mı sevmeyelim? Genç kardeşim, Allah Resulü'nü sevmenin yolu, onu seven ve insanlara onu anlatan, ona sallallahu aleyhi ve sellem varis olanları sevmekten geçer. Sahabe sadece onu sevmemişti. Ondan sonra Ebu Bekir'i, Ömer'i, ve onun arkadaşı olup, onu hatırlatan herkese sevmişti. Bugün Allah'a adanmak istiyorsan, onu sevenlerin ve sana onu anlatan, seni ona çağıranların yanında saf tut, onları sev. Onları herhangi bir sebepten değil, Allah Resulü'nü sallallahu aleyhi ve sellem sana hatırlattıkları ve gençliğini onun dinine hizmetle şereflendirme fırsatı sundukları için sev. Aksi halde, sen de elbiseyi, kadını, arabayı, müziği sevenlerden olursun. Beğenilmeyi, gülmeyi, konuşunca insanlar tarafından dinlenilmeyi. Sevilmeyecek ne kadar geçici ve sana pişmanlık olacak şey varsa onu severek gençliğini heva edersin. Rabbim beni ve seni Habibini hakkıyla seven ve sevgisiyle davaya Rabbine adanan yiğitlerden eylesin. ve, Amin. Selam ve dua ile. Bu yazı Tevhid Dergisi'nin yedinci sayısında yayınlanmıştır.